Hayatınızda dönüm noktam dediğiniz bir olay var mı? Varsa anlatır mısınız? İki dönüm noktası zikredebilirim. İlki, 2003 yılında karşılaştığım tevhid akidesi ve bu akidenin hayatıma olan etkisidir. Belirgin ve net şekilde, tevhid öncesi ve sonrası diye hayatımı ikiye ayırabilirim. İkincisi ise, 2008 yılında yaşadığımız cezaevi imtihanıydı. Bildiğiniz gibi basın, bu operasyonu El-Kaide operasyonu diye servis etmişti. Açıkçası biz El-Kaide değildik. El-Kaide ile aramızda var olan ihtilaf ve farklılıkların içtiyadi ihtilaflar olduğunu düşünüyorduk. Cezaevine girmeden hemen önce kardeşlerle bir oturum yapmış ve bu insanlarla aramızdaki itikadi ve menheci farklılıkları konuşmuştuk. Cezaevine girince kendini bu cemaatin sözcüsü kabul eden birileri mektup, Risale kaleme aldılar. Basının bizi El-Kaide diye tanıtmasına tepki gösteriyor, bizim gibi insanların el Kaideyle ile hiçbir bağ olmayacağını anlatmaya çalışıyorlardı. Yaptıkları anlaşılabilirdi bir yere kadar. Çünkü cemaatlerinin yanlış tanınmasını istemiyorlardı. Fakat üslup problemliydi. Hakaret, aşağılama ve yer yer iftiraya varan ithamlar vardı. Bu girişim bazı meseleleri yeniden tartışmaya açtı. Biz de Güncel itikat Meseleleri adlı eseri kaleme aldık. Bu cemaatin güncel meselelere bakışındaki yanlışları tespit etmeye ve bize yönelik ithamlarına cevap vermeye çalıştık. Kitap matbu olarak mevcuttur ve birçok baskı yapmıştır. Dönüm noktası şu olmuştur. Bu olay beni geriye doğru okuma yapmaya sevk etmiştir. Tartışmalar sırasında şunu fark ettim. Biz insanları Kur'an'a ve sünnete davet ediyoruz. Ölçü olarak da Sahabi, selef anlayışını kabul ediyoruz. Duruşumuzu şöyle formüle ediyoruz. Kitabı ve sünneti, selefin anlayışıyla anlamalıyız. Buraya kadar bir sorun yok. Teorimiz delil ve fıtrata uygunluk açısından güzel işliyor. Ancak şu sorun var. Biz kaynakları okuyoruz. Kitaba ve sünnete bağlıyız. Anlayışa gelince, sahabiye uzağız. Şöyle bir silsilemiz var. Tabi'in, sahabeyi anlıyor. Tebe-i tabi'in, Tabi'ni anlıyor. İmam Ahmet bunları anlıyor. İbn-i Teymiye, İmam Ahmet üzerinden öncesini anlıyor. Necid alimleri, İbn-i Teymiye üzerinden öncesini anlıyor. Muasır bazı ilim adamları, Necid uleması üzerinden geçmişi anlıyor. Biz de bu alimler üzerinden geçmişi anlıyoruz. Yani biz bu silsilede 8. halkı olmuş oluyoruz. Yaşananlar bana şu soruyu sordurdu. Acaba arada yanlış anlama veya yanlış aktarma olmuş olabilir mi? Hani biz sofi değiliz ya, sevdiğimiz insanların masum olduğuna inanmıyoruz. Sahabinin dahi hadis aktarırken unuttuğunu, yanılabildiğini, manayla rivayet ettiğini kabul ediyoruz ya, acaba aradaki alimlerimiz yanılmış olabilir mi? Yanlış anlamış veya yanlış aktarmış olabilir mi? Bu soru beni geriye doğru programlı bir okumaya sevk etti. Önce eserleri seçtim. Sonra geriye doğru okudum. Son halka ve bir önceki halkayı zaten okumuştum. Fakat yine de Necid ulemasından geriye doğru başladım. Her dönemi yazılı notlar haline getirdim ve her seferinde karşılaştırma yaptım. Sonuç beni yanıltmadı. Çünkü dönemler arasında büyük boşluklar vardı. Her halka bir öncekinden görerek, duyarak, yaşayarak almıştı. İbn-i Teymiye ile İmam Ahmet arasında 500 yıl, Necid ulemasıyla İbni Teymiye arasında yaklaşık 400 yıl, bizimle Necid uleması arasında yaklaşık 200 yıl vardı. Her alim ara dönemlerin Selefin yolundan saptığını tespitle işe başlıyor, ara döneme atlayıp bir önceki kuşağa yoğunlaşıyordu. İbni Teymiye İmam Ahmed'e, Necid uleması İbni Teymiye'ye, muasır alimlerde Necid ulemasına yoğunlaşıyordu. Sözün özü, İmam Ahmed'e kadar silsilede bütünlük var. Yaşayarak, görerek, sözlü ve fiili aktarımla yürüyor silsile. Ama İmam Ahmet'ten sonra silsilede kopukluk oluyor. Yaşayarak devam etmiyor silsile. Bir noktadan sonra okuyup anladığını aktarıyor herkes. Rabbim onlardan razı olsun. Çabalarını firdevse mükafatlandırsın. Bir şey görüp yaşamakla kitaplardan okuyup anladığını aktarmak çok farklıdır. Yanılma ve yanlış aktarma payı yüksektir. Konunun tafsilatına girmek istemiyorum. Örnek olması açısından ilim talebeleri şu konuları karşılaştırabilir. Önce İbni Tehmiye'nin kitaplarına, sonra da Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'in babasından ve dönemin alimlerinden aktarımda bulunduğu Sünne kitabına bakın. Cehmiye'nin muayyen hükmü nedir? Selef irca akidesini kısımlara ayırır mı? Her namaz kılanın arkasında namaz kılınır mı? Akide sorgulamak bidat mı? Bu sorulara İbn-i Teymiye'nin selef adına verdiği cevaplarla, Abdullah'ın verdiği cevapların tamamen farklı, uzlaştırılamaz biçimde zıt olduğunu görürsünüz. Bu dönüm noktası bize ne kattı? A. Koca alimler dahi yalnızca okumaya dayalı aktardıklarında yanılabiliyor. Bizim gibi basit ilim talebelerinin yanılması kaçınılmazdır. Bunun için B. Hangi mesele olursa olsun, teenniyle hareket etmek, gerekirse uzun tartışmalar ve farklı açıdan bakabilecek insanlarla istişare etmek zaruridir. c. Silsilenin kopuk olan kısmından ziyade, kopukluk olmayan ilk halkalara yoğunlaşmak şarttır. d. Akide esasları olarak okuduğumuz bilgilerin, vahye dayalı delilinden ve ilk nesillere nispetinden emin olmak, hayati önemi haizdir. e. Silsilede yer alan halkalara eksiklikten münezzeh muamelesi yapıp eleştirdiğimiz şiilik, imamet anlayışı ve sofilik, veli anlayışı seviyesine düşmemek gerekir. Bu ay bu kadarla iktifa ediyor, selam ve dua ile hasbiyeli sonlandırıyorum. Allah'a emanet olunuz.